Ünlü yazar Tarık Bura 1918 yılında Akşehir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini Akşehir'de gördü. İstanbul Lisesi'nde Pertev Nail'i Boratav'ın öğrencisi oldu. Tarık Bura yazar olmaya 10. sınıfta karar verdi. 1936 yılında Konya Lisesi'nden mezun olup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra Hukuk Fakültesi'ne, oradan da Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Mezuniyet tezini vermeden buradan ayrıldı. Dinlemiyorsun beni. İhtiyar'ın sesi hırçındı. Delikanlı umursamadı mı? Durumunu da değiştirmedi. Dilinin ucu Dişlerinin arasında gözleri kısık, dudakları gergin. Sanki dünyada elindeki tabancadan başka hiçbir şey yok ve sanki o zamana kadar hiç tabanca görmemiş, öyle inceliyor. Zorlama bir esneyiş, yapmacık olduğu belli bir ilgisizlik. Başını kaldırmadan mırıldandı. Dinliyorum. Efendim? Efendim? Sinirlenince ihtiyarın sesi büsbütün incelir, şaşılacak kadar. Delikanlı biliyor bunu. Ne dediğini bal gibi işittiğini de. Bu efendim efendimlerin bir tek anlamı var. Karşısındakini sindirmek. Sindirmeye yetmese bile ihtiyarın gereken sözü bulduracak zamanı kazandırıyor. Ve böyle çatışmalarda zaman ihtiyar için iki yönlü çalışıyor. Karşısındakine de ihtiyarın neler yapabileceğini düşündürür, kuvvetini acımasızlığını düşündürür. Delikanlı bunu da bilir. Umursamadı mı? Bu umursamazlık ölümün eşiğinde oluşundan veya elindeki tabancadan gelmiyor. Hep öyledir o. Bunu da ihtiyar bilir. Delikanlı gene esnedi. Hem de bu sefer uzun uzun ve gerinerek, ona bakmadan, kısık gözlerle, duvardaki boy aynasından izlemecesine, ihtiyarın sağ yana seyirmeye başlamıştır. Başını ona çevirerek tekrarladı. Dinliyorum. Sesi hep öyledir. Yumuşak, umursamaz ve ilgisiz. Mutlu ve güçlü insanların ilgisizliği meydan okuyordu. Hem de ihtiyarın bütün meydan okumaları kabul ettiğini ve hep kazandığını bile bile. yüsendi yerde buluşmak seninle bir akşam üstü umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi sınmak şarkılar arası bir akşam üstü Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gelir. Teraşlı ve ürkek Ellerin da çırpınan Bir beyaz elken Bir kenti böylece Bırakıp gitmek içinde bin kaygı Bin bir soruyla Bitmemiş bir şarkı Dudağında bir yarım ezgi Sığınmak şarkılara Sığınmak bir ömür boyu Gözlerin bir çığlık bir yaralı haykırış gözverin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi ellerin bir martı telaşlı ve hürrek ellerin fırtınada çı Tarık Buğra gazeteciliğe 1947'de Akşehir'de babası Nazım Bey'le beraber Nasrettin Hoca gazetesini çıkararak başladı. 1951'den sonra Milliyet, Vatan, Yeni Gün, Yeni İstanbul gazeteleriyle Haftalık Yol dergisinde yazdı. Bu gazete ve dergilerin bir kısmında yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Tercüman gazetesindeki köşe yazarlığından 1976'da istifa etti, vaktini tümüyle edebiyata ayırdı. Tarık Buğra, Devlet Tiyatrolarında Edebi Kurul Başkanlığındaki Edebi Kurul Üyeliğinde de bulundu. Buğra, ilk piyeslerini ve Yalnızların Romanı adlı eserini askerliği esnasında kaleme almıştı. 1940 yılında bitirdiği bu roman, 1948'de Çınaraltı dergisinde tevrika edilmişti. Ancak ismi bir iddia üzerine 3 saatte yazdığı, Oğlumuz isimli hikayesinin 1948'de Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı yarışmada ikincilik kazanmasıyla duyuldu. Önce tekke deresinin üstü karardı. Sonra şimşekler çakmaya başladı. Ardından da yağmur boşandı. Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında sağlı sollu ırmaklar peyda olmuştu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boşaltacak gibiydi. Akşehir 1919'un baharını, büyük çöküntüden sonraki ilk baharı karşılıyordu. Parasızlık, yokluk ve açlığa karşı belli belirsiz bir ümit baharı bekliyordu. Bu ümidin Hatta adını söyleyebilecek bir baba yiğit zor çıkardı. Fakat ne de olsa artık üşümeyecekler, hiç soğuktan kurtulacaklardı. Ve soğuk, yaşlılarla çocuklar için açlık kadar yıkıcıydı. Açlıkla büsbütün katlanılmaz oluyordu. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Dört yıldır dükkanlarla, bağlarla, bahçe ve tarlalarla yalnız onlar uğraşıyor her şeyin verimi de ona göre düşüyordu. Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş, yollara dikilmişti. Her evin beklediği biri vardı. Bir yavuklu, bir koca, bir oğul, bir a veya dayı. Kimi hastaneden, kimi dağıtılan kıtasından, kimi esaretten gelecekti. Nasıl geleceklerdi, hangi beden, hangi ruhla geleceklerdi. Bunu düşünen veya düşünmeye cesaret eden pek yoktu. ...geleceklerini, gelmelerinin muhtemel olduğunu bilmek yetiyordu. Sonra gelmeleri gerekti. Şarttı artık. Yoksa pırıl pırıl Akşehir kendi üzerine kapanan bir mezar olur çıkardı. Buna az bir şey kalmıştı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor... sokakları su götürüyordu. Çay çoktan taşmış, kıyıdaki evlerin eşiklerini yalamaya başlamıştı. Kimsenin yapacak bir işi yoktu. Kadınlar evlerde... Aksakallı erkekler kahvelerde toplanıyorlardı. Bu toplantılarda saatlerce susulurdu. Tek tek değil de bir arada susuşun bir başka anlamı var gibiydi. Belki de dünyanın sonu böyle beklenirdi. <gülüyor> Kendime yasaklar koydum önümüzde barajlar var bu su hiç durmaz bu su hiç durmaz Dostlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum, önümüzde paraşlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Ceklerin fazlaydı insanlar inanmadılar. Sustun konuşmadın sonra kaçtın arkana bakmadan insanlar şaşırdılar. Sen hep kendine ölemler aldın ben kendime yasaklar koydum önümüzde barajlar var bu su hiç durma.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 1949'da yayımladığı ilk hikaye kitabı oğlumuzu 1952'de Yarın Diye Bir Şey Yoktur, 1954'te iki uyku arasında 64'te hikayeler izledi. Kasaba yaşantısından, orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikayelerinde yoğun, şiirli bir dille aşk, yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları ele aldı. Olay örgüsünden çok iç gerçekliğe ağırlık verdi Tarık Burak. 1955'te çıkan Siyah Kehribar'la romana geçti. Yazar Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil bir kasabadan baktığı Küçük Ağa'da yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirdi. Bu romanın devamı 1967'de Küçük Ağa Ankara'da adıyla yayımlandı. Firavun İmanı, Dönemeç'te, Gençliğim Eyvah, Yağmur beklerken isimli romanlarında da cumhuriyetin çeşitli evrelerini, demokrasiye geçiş sürecindeki çalkantıları konu edindi. Çocukluğunda el avuca sığmazdı. Delikanlılığa yöneldiği yıllarda da kabına sığmıyordu. Derken, nerede çalgı orada kalgı dönemi başladı. Gücünün kuvvetinin sahibi değildi. Gücü kuvveti onun sahibiydi. Uzun ve boğum boğum kollarında kılıç, kocaman ellerinde yay, üstünleştikçe üstünleşiyor, asıl önemlisi bu üstünleşme kendini gösterme tutkusuna kayıyordu. Değil bir meydan okumaya, bir yan bakışa, bir dudak büküşe bile katlanamazdı. Kavga aradığı görülmemişti ama en önemsiz aykırılıkları ve aykırı bulduğu davranışları kavga sebebi sanıyor, sayıyordu. Gurur her şeyiydi, gururu için yaşıyordu. Ve bu gurur kişiliğini ispatlama, kabul ettirme hırsını pek andırıyordu. Ama belki de düpedüz bir kişilik arayışıydı. Ağları gündüz ve savcı övülürdü. Onları herkesten çok da Osmancık beğenirdi. Beğenmek bir yana hayrandı onlara bilgilerine ve akıllarına hayrandı. Dengeli davranışlarına, görev şuurlarına, çekip çevirme yeteneklerine ve evliliklerine hayrandı. Bütün başarılarında ve mutluluklarında kendi başarısını ve mutluluğunu görür gibi olurdu. İçine bir kerecik olsun kıskançlığın pası düşmemişti. Her şeyden öte yeğenleri, Banu Çiçek ve hele Bay Koca ve yengeleri Burla Hatun'la Ayna Melek onun gönül ışıklarıydı. Uğurlarında yapmayacağı şey yoktu. Osmancık çok seyrek de olsa bazı bazı kendisinin de bir eşi olsun istemekteydi. Bu da gündüz ve savcı ağalarının mutluluklarına özenmekten değil, Bay Koca gibi bir oğul özleminin içini sarıverişindendir. Müzik Belki de ama kim bilir belki de hep aydın eşlik ediyordum sessiz ve sinsice belki de. Şimdi şimdi anlıyorum kurnazca ayırdın beni belki de. Lime lime savurdun sevdiklerimi belki de. Yalnızlığım Yaşamak zorunda oldum Beraberliyim sen Yalnızlığım Kanımsın, canımsın Sen benim çaresizliğimsin Yalnızlığım Bugünüm, yarınım Sen benim yüzüm Tek bile bildiğin Sen benim Vazgeçilmezimsin Senin olmamı İstedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin, irizlendin ben oldum. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle. Yalnızlığım Yaşamak zorunda oldum Beraberliyimsin Yalnızlığım Kanımsın, canımsın Sen benim çaresizliğimsin Yalnızlığım Bugünüm, yarınım Sen benim hüzünlerimsin Yalnızlığım Tek bilebildiğim Sen benim Vazgeçilmezim Orta oyuncusu komik Şehir, Naşit'in hayatından yola çıkarak yazdığı İbiş'in rüyasıyla 1970 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını anlattığı Osmancık'la Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanını, Yağmur Beklerken'le Türkiye İş Bankası Büyük Ödülünü aldı. 1991'de devlet sanatçısı ünvanını aldı. Tarık Bura birey özgürlüğünü savunduğu, Ayakta Durmak İstiyorum ve Üç Oyun adıyla kitaplaştırdığı piyeselerinin hemen hepsi sahnelendi, romanları televizyon dizisi haline getirildi. Fıkralarından seçmeleri, gençlik türküsü, gezi notlarını, Gagarin Rat, dil ve edebiyat üzerine yazılarını, düşman kazanmak sanatı, denemelerini, bu çağın adı başlıklarıyla yayımladı. Tarık Bura 26 Şubat 1994'te kanser tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi'nde hayata gözlerini yumdu. Tarık Bura aynı zamanda öğretim üyesi olan Ayşe Bura'nın babasıdır. Yağmur deli gibi yağıyor, fayton iki tarafı ağaçlı caddeden vadiye doğru tırısla gidiyordu. Karşıda yükselen top yeriyle çobankaya yağmurun ve bir kör dumanın ardından hayal meyal görünüyordu. Analar, analar, analar ve bir ana top yeriyle çobankaya'nın arasındaki tek gederesini bir üçgenin tabanı gibi kapatan taşoluk sokağı iki fırını, bir bakkalı, bahçeli ve iki üç katlı evleriyle Akşehir'in gözde semtlerinden biriydi. Sokağın tam ortasında halıhanenin büyük bahçesine dayanan bir çıkmaz vardı. Salihlerin evi bu çıkmazın sol tarafında en dipteydi. Bir vakitler üç kız ikisi olan beş çocuklu bu ev o devrin kendine mahsus varlık ve saadetiyle cıvıl cıvıldı. Sonra kızlar gelin olup gittiler ve kendi alın yazılarını yaşamaya başladılar. Oğlanlardan büyüğü harbin daha ilk yılında... Çanakkale'de şehit düştü. Öteki babasının ölümünü Şam'dayken haber alan Salih, işte şimdi artık bir ihtiyar dulun sessizliği ve yoksulluğuyla dolan o evin kapısı önünde faytondan iniyordu. Salih arabadan köşe başında inmek istemişti. Fakat Agor tembihliydi. Kapının önüne kadar götürdü. Üstelik Salih bu sokaktan böyle tek kollu tek kolunda pis bir torbayla geçmek istemiyordu. Bu iş nasıl olsa olacaktı ama ilkin verdiği bir korku vardı. Bu da az şey değildi. Bir eyvallah da Ligor'a çektikten sonra arabadan indi. Hiçbir tarafa bakmadığı hali bütün sokak halkının pencerelere üşüştüğünden emindi. Atların nal sesleri buna yeterdi. Mühim olansa karşı evin penceresiydi. Acaba Raziye orada mıydı? Oradaydıysa Salih'in bu halini görünce içi fenalaşmış mıydı? Bir dünya çökerdi İnsanın içi fenalaşmaz mı? Nitekim Salih hastanede kendine gelir gelmez ilk olarak Raziye'yi hatırlamış ve bitti diye düşünerek şarapneli bir kere daha yemiş gibi olmuştu. Tahta kapının aşı boyaması yer yer dökülmüş, kanatları iyice kaykılmıştı. Fakat ucuna küçük bir kızılcık dalı bağlanmış ip olduğu gibi duruyordu. Çekti onu, kapı açıldı. Tahta boşa saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya resimler sarıp güneşsizlikten duygular.